Oltayla balık tutmak haram mıdır, helal midir demişler. Allah Teala'nın insanlar için çıkardığı nimetler deniz nimetleri de elbette bu nimetlerin içerisindedir. Ve o hillelekum saydul berri vel bahr. Yani bizim için nedir? Karadaki nimetler, canlılar, bitkiler, hayvanlar nasıl? Helal olanları, bizim için ise denizdekiler de bizim için. Yani bunun elbette belli istisnaları vardır. Bazı mezhepte mesela hanefilerde efendim taba, yani insan tabına bakıldığı zaman e, iğrençlik uyandıran, çirkin gelen e, deniz mahsullerinin yenmesi haram. Evet. Efendim deniz domuzu mesela, değil mi haram? İşte karides gibi şeyler, veya onlar tahrim emmek, harama yakın mekruh gibi görülmüş. Ama şafi daha geniş tutmuş. maliki daha geniş tutmuş. Dolayısıyla e, denizdeki balıklar, nehirlerdeki balıklar değil mi? E, deniz balığı var, tuzlu su balığı, göl balığı var, tatlı balık, nehir, dere balığı var. Onlar da tatlı su. Dolayısıyla bunların avlanmasında ama e, o balıkların üreme sezonuna, mevsimine dikkat edip değil mi? E, i̇lgili müesseselerin, devletin koyduğu av yasağı dışındaki zamanlara riayet edilip avlanmasına bir mahsul yok. Oltayla balık avlanır. Bir Cahit sakıncası yok.